Değerli dinleyenler merhaba, yeni bir programla yine huzurlarınızdayız. Programın adı Cemre Beklentisi. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin Kırık Testi serisinden çıkan 10. kitabı. Hep birlikte takatimiz ölçüsünde bu kitabı anlamaya çalışacağız. İnşallah Rabbim hepimiz için istifadeli eylesin diyerek takdim bölümüyle programa başlıyoruz. Takdim. Zaman altın çağlar gongu vuruyor, her ses adeta bir ikbal bestesi. Devran gerçek eksenine yürüyor, her bucakta hızır İlyas nefesi. Arkada kırık kalpler var hüzünlü, Bahar gelsin, güller açsın dilerler. Aşkla gerilmiş, hizmete gönüllü, Oturup kalkar Allah der inlerler. Fiziki alemde her gecenin bir neharı, Her kışın bir baharı olduğu gibi, Toplumların hayatında da benzer değişim ve dönüşümler vardır. Fiziki alemdeki değişim ve dönüşümler, insan iradesini aşkın, cebri-lütfi bir çizgide, umumiyet itibariyle yeknesak, muttarit ve takvim eksenli olarak cereyan eder. Toplumlardaki değişim ve dönüşümlere gelince, Onların uzayıp kısalması dar bir çerçevede mi yoksa geniş bir sahada mı gerçekleşeceği insan iradesine bağlı olarak şartı adi mülahazası içinde isteme, dileme, sebebiyet verme planında ve irade yörüngelidir. Bu sebeple fiziki alemdeki cemre beklentiniz için takvim yapraklarını takip etmeniz yeterli olacaktır fakat bir toplumun solgun ve ölgün bir dönemden sonra yeniden hayat soluklayacağı, üzerindeki ölü toprağını atarak yeniden dirilişe yürüyeceği ve asırlık prangalardan kurtulup yeniden hürriyetine kavuşacağı bir bahar mevsimi intizarındaysanız, cemre beklentiniz irade ve azim yörüngeli, ızdırap, çile ve gözyaşı isteyen aktif bir bekleyiş olmalıdır. Evet, asırlık karın buzun erimesini, tipinin boranın dinmesini, kuşların kuşçukların dört bir yanda bahar türküleri söyleyerek şakayıp durmalarını, kelebeklerin kanat çırpıp uçmalarını, zeminin bir baştan bir başa rengarenk çiçeklerle bezenip süslenmesini istiyor ve bekliyorsanız, bilmelisiniz ki bu iş bayrama seyrana gidiyor gibi bir rahatlık ve kolaylık içinde olmayacaktır. Bahar karın kışın barında mayalanır, çiçekler tipiyle boranla mücadele ede ede yol alır, Sular. Ne zorluklarla bu bu yükselir ve bulutlaşır. Yağmur gönülleri hoplatan tarrakalarla toprağın bağrına iner. Tohumlar çatlar, ölür, sonra rüşeğimleşir. Rüşeğimler sertlerden sert taş ve toprak tabakasıyla boğuşa boğuşa gün yüzüne çıkar. Saplar, filizler, bir ömür boyu yata kalka ancak başa goncaya ulaşabilir. Goncalar haftalar ve aylarca boyunlarını bükerek, Kudretten zuhur ve tecelli beklerler. Evet, var olma yolunda hemen her şey ızdırap soluklar, ızdırapla yatar kalkar ve ızdırap yutkunur. İşte elinizde tuttuğunuz bu eser günler bahara kayarken aktif bir cemre beklentisi ruh haliyle bizi bir milletin hatta bütün bir insanlığın yeniden dirilişi adına ızdırap ve sancıyla kıvrım kıvrım kıvranmaya, heyecan ve helecanla çalışıp çabalamaya, koşturup durmaya davet etmektedir. Mesela bir yerde şöyle der muhterem müellif, ızdırap bir yönüyle duaya sevk edici çok önemli bir faktördür. Bundan dolayı diyebilirim ki, beş saat dua edeceğinize yarım saat ızdırap çekin. Öyle ki fikir çilesiyle kafanız zonklasın, ızdırapla kasıklarınızı tutun, Ümmet-i Muhammed adına deli gibi koridorlarda dolaşın. Dolaşın da Allah'ım ne olur bahtına düştüm. Beni 50 defa öldür ama ümmeti Muhammed'i dirilt diyerek ızdırapla ölüp ölüp dirilin. Zaten cemre ateş koru demek değil midir? İnanılır ki o ateş koru düşer toprağın bağrına ve eritir karı buzu. İşte insanlığın baharına intizar edenler de, adeta bir ızdırap koru kesilmeli, düşmeli karın buzun bağrına ve bahara giden yolları açmalıdır. Müellif bizi böyle bir fedakarlık ve adanmışlık ufkuna çağırırken, şunları ifade eder. Alemlere rahmet olarak gönderilen, kalbi bütün insanlık için tir tir titreyen nebiler serveri sallallahu aleyhi ve sellemin, bu mevzudaki tebcil ve takdir edilecek hassasiyeti vahiy ilahi tarafından tadil buyurmuştur. Bu açıdan onun ümmetinden olan her fert, peygamberane bir azim, kararlılık ve kucaklayıcılık içinde, başta kendi çevresi ve yakınları, ülke ve milleti olmak üzere, Topyekün Müslümanları hatta himmeti daha da Ali ise bütün insanlığı kucaklamalı ve onların ızdırap ve sıkıntılarını kendi vicdanında duyup hissetmeye çalışmalıdır. Zira günümüz dünyasında bir baştan bir başa bütün yeryüzünde adaletsizlik, hukuksuzluk ve eşitsizlik halk ifadesiyle gırra gitmektedir. Açlık ve sefaletten ölüp giden çeşit çeşit zulüm ve baskıya maruz kalan insanların hali pür melali yürekleri parçalamaktadır. İşte bu hazin manzara karşısında olup bitenleri sinema seyrediyor gibi seyretmeme, onlar karşısında heyecan ve ızdırap duyma insan olmanın gereğidir. Aksi ise insanlığın bitişi, onun kaybedilmesi demektir. Cemre beklentisinde ümit ve endişe iç içedir. Bir taraftan upuzun bir kıştan sonra sürgün eden filizler, hayata yürüyen rüşeğimler karşısında gönüller ümitle şahlanır. Diğer taraftan da bir şubat soğuğu veya mart ayazında o göz alıcı güzelliklerin bir kıraya kurban gitmesinden endişe edilir. Zira çeşit çeşittir kıra endişe ve korkusu, düşmanlığa kilitli hazımsız bir dünyanın kini nefreti, amansız ve insafsız hücum ve saldırganlığı yürekleri ağza getirdiği gibi, şöhretler, makamlar, mansıplar, tenperverlik, yaşama zevki, ikbal arzusu gibi öldürücü afetler de endişeyle iki büklüm hale getirir gönülleri. Bu sebeple muhterem müellif, kazanma kuşağında hüsran yaşamamak için, riya, süm'a, şöhret düşkünlüğü, alkış dilenciliği gibi beşeri boşluk ve zaaflara dikkat çekip, şu uyarıda bulunur. Uyuşturucu müptelası bir zavallının, uyuşturucuya olan bağımlılığının gittikçe artması ve aldığı o zehirin dozunu her seferinde sürekli biraz daha artırması gibi, şöhret düşkünü bir nefis de, hep daha fazlasını, daha fazlasını talep edecektir. Mesela ona sen şöyle kıymetli bir insansın, azizsin, rehbersin, piri, mugansın, canımsın, cananımsın, sultanımsın, efendimsin, şemitabanım, i himmetimsin, türünden sözler söyleseniz bile, onun o doyma bilmez iltifat teriakiliği, şöhret bağımlılığı. Bunları dahi yeterli görmeyecektir. İşte bütün bunlardan dolayı diyoruz ki, bu büyük afetin önünü daha baştan kesmeli, ölümcül virüslere karşı kendi düşünce dünyamızı daha baştan karantinaya almalıyız. Görüldüğü üzere, cemre beklentisinde dua, ızdırap, hummalı bir diriliş gayreti, aktif sabır, endişe, ümit gibi nice önemli mevzu gönül ve zihin gündemimize taşınıp nazarlarımıza sunulmaktadır. Bu vesileyle böyle kıymetli bir eseri toplumumuza kazandırdığından dolayı, muhterem müellife gönül dolusu teşekkürü borç bilir, sıhhat, sağlık, afiyet içerisinde daha nice eserlere vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Layıkıyla istifade edilmesi, dua ve dileğiyle hayırlı okumalar. Nil Yayınları. Evet değerli dinleyenler. Bizim için hayırlı okumalar, dinleyen dinleyicilerimiz için de hayırlı dinlemeler. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bu bölümü böylece sona eriyor. Gelecek bölümde tekrar birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.